Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Ee, Canan'la birlikte e, Açık Radyo programlarına başladığımızdan bu yana çeşitli şiddetsiz iletişim kitaplarından hareketle şiddetsiz iletişimden öğrendiklerimizi paylaştık. E, Marşal Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabından bahsettik. E, ve bu yayın döneminde de Surahart ve Victoria Kindle Hudson'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabından bahsettik. Ama hepsi bu değil. Başka kitaplarımız da var. <gülüyor> evet. Saygılı Anne Saygılı e, Anne Baba Saygılı Çocuk bitirdik gibi esasında. En son ki en, bir önceki programda hatasız... E, ev nasıl olur onu konuştuk galiba yani evimizin herkes için güvenli bir yer olmasını istiyoruz dedik yani orada bir kitapta bir bölüm var onu tekrar okuyup oradan böyle kapatmak istiyorum çünkü hoşuma gidiyor öyle bir yer ki ne hissediyorsak hissetmemize neye ihtiyaç duyuyorsak duymamıza ihtiyaçlarımızı karşılamak için ne istiyorsak istememize izin verilsin Ay, bile güzel canım. öyle bir yer ki dürüst olabilelim ve her birimiz gerçeği gördüğü şekliyle söyleyebilsin. Öyle bir yer ki eleştiri, suçlama ya da utandırma olmasın. Öyle bir yer ki her birimizin ihtiyaçları eşit önemde görülsün. Ve mümkün olan en fazla sayıda ihtiyacı karşılamak için birlikte çalışalım. Böyle bir amaç bildirisi oluşturun diyor Hatta Victor Kindl Hassın ve bunu asın bir yere. Hatırlayalım bu nedir ya bu çok güzel bir şey Canan bütün her şeyin yani neyle uğraştığımızın bir özeti gibi oldu hakikaten çok teşekkür ederim bunu okuduğun için ee, bu sadece anne babalıkla ilgili bir şey değil yani ben böyle bir hayat yaşamak istiyorum <gülüyor> böyle bir topluluk içinde olmak istiyorum yani öyle bir toplulukla olmak istiyorum ki ne hissediyorsam hissedeyim neye ihtiyaç duyuyorsam duyayım ihtiyaçlarımı karşılamak için. Ne istiyor, ne iste, yani is, bir şey istememe izin verilsin. Şimdi bu, hani buradan devam. Bu kitabın devam... bana göre bir özeti. Yani bütün bunları yapın, şiddetli yetişimi, mi çocuklarınızda uygulayın, kendiniz de uygulayın ve bunu yapmak için niyet, niyetiniz bu olsun. Bu kitabın bir özeti <gülüyor> aynı zamanda benim dünyamda bizim toplumsal dönüşüm çabamızın da bir özeti. Yani nasıl evet. bir toplum özlediğimizin de bir özeti. Ee, ve aslında bugüne kadar e, arada e, geçtiğimiz yaz boyunca yayınladığımız e, programlarda da destil iletişiminin temeli ayrımlarını da konuştuk. E, Liblars'ın e, yazdığı kitaptan hareketle o kitabı da anmak istiyorum. E, Türkçe'ye çevrilmedi ama orada da bir kitap bizim e, yolumuza yoldaşlık etmişti. Şimdi bu programda e, ben e, derli toplu Türkçe'ye çevrilmiş ya da çevrilmekte olan şiddesiz iletişim kitaplarından bahsetmek diye önerdim sana. Bunu Hı -hı. önermemin tabii iki tane nedeni var Canan. Bir tanesi e, hakikaten çok fazla e-mail geliyor, çok fazla soruluyor. Ne var? Bunu okuduk, şimdi ne okuyabiliriz diye. E, bir derli toplu e, kitaplarımızı kutlayalım. İkinci nedeni de e, şiddetsiz iletişim kitaplığını kurduk. Bir yayın evimiz var artık. Evet ondan da bahsettim. Tamam, artık kutlama evet, zamanı. <gülüyor> evet yani daha sonra e, yayın evinin diğer e, emek koyanlarını da çağırırız. Aynı zamanda ee, uzun zamandır hayal ettiğimiz bir şeyi gerçekleştirdik. Ee, Baya ben bir sürü korku kaygı ve endişeyi yendikten bolca empati aldıktan sonra e, şidesiz iletişim kitaplığı diye bir yayın evi kurduk. Bunu kurmamızın nedeni de e, şidesiz iletişim kitabı. Kitaplarını, eğitim materyallerini, oyunlarını, ihtiyaç kartlarını her ne gerekiyorsa topluluğun hizmetine sunmaktı. Çünkü başka yayın evleri bizi misafir ediyor ama bizim daha hızlı, daha kolay materyalleri isteyenlere ulaştırmak gibi bir derdimiz var. Çünkü lisanla ilgili bir sıkıntı oluyor. Çok kitap var, değil mi? Evet. Türkçe'ye çevrilmediği için... Ee, orada duruyor lisan probleminden dolayı çok e, bence evet. çok güzel bir amaç kimle e, yani kurduk diyorsun da biraz açalım mı onu yoksa sonra mı Or yani arkadaşları da çağırız Tabii ki söyleyebilirim ee, şey detetişim kitaplığı benim e, Vivet alevi ve Özgen sağçılarla birlikte ee, yıllardır hayal ettiğimiz e, bir şeydi ee, birlikte kurduk daha sonra Senem Utku da bize destek oldu başka arkadaşlar da destek oluyor ee, o yüzden hemen isimlere girmedim aslında topluluğun e, çok büyük e, de desteğiyle devam ediyor. Şimdi ben öncelikle şeyden söz etmek istiyorum. İlk defa denk gelenler olabilir, derli toplu. Türkçe'de ilk çıkan şiddetsiz iletişim kitabı Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabı. Evet, neredeyse 15. basın mı yapıldı? Ee, ya, şu an mesela önümdekine bakacağım bu soruyu cevaplamak için. Benim önümdeki 15. basım hmm. elimdeki. Zannediyorum bir kere daha basıldı. 16'ya doğru gitmiş olabilir yanılmıyorsam. Ee, bu kitap ilk e, 2015'te basılmış. Yani 2015'ten bu yana 5 sene içinde. Evet, e, yani kitabın görünüşü de değişti. Bir de bu yeni kitapta yeni bir bölüm eklendi diyebiliyorum. Evet bir dakika yanlış söyledim 2014'ten bu yana yeni bir bölüm eklendi. Şimdi ben biraz şükran bildirmek istiyorum. Yani öncelikle Remzi Bildir. Kitap Evi'ne bir şükredelim. <gülüyor> <gülüyor> e, hakikaten sağ olsunlar bu kitabı e, takip ettiler yayınladılar. Fakat bu kitabın hikayesini biliyorum. Yani bir gün Vivet'i çağırıp bu yayın işleriyle ilgili de onun bilgilerini alırız. Bu Vivet'in Türkiye'ye ilk geldiğinde, Vivet Alevi'den söz ediyorum, şiddetsiz iletişimi Türkiye'ye e, ilk yayan insan. İkimizin de hocası. Evet, bu lafı sevmediği için <gülüyor> Vivet dinliyorsan e, niyetimiz rolleri belirlemektir. E, Vivet e, geldiğinde Türkiye'ye ilk yaptığı işlerden biri şiddetsiz iletişim kitabını çevirtmek ve ondan sonra da bir yayıncı bulup yayınlamak olmuş ee, o yüzden de Remzi Kitabı'ndan e, yayınlanmış. Şu an elimdeki künyede e, Türkçesi bizim arkadaşlarımızdan Gizem Alav Şapçı'ya ait bu kitabın yeni baskının. Editörü bükek Oyuncu. son okumayı Nesrin Aslan yapmış, kapağı da Kerem Can Gümüştaş yapmış. Bu yeni künyede. Ama bunun öncesinde başta bir vet olmak üzere pek çok arkadaşımız bir önceki yani bu yenilenmemiş olan baskıda... Hakikaten büyük emek vermişler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Yeni bölüm... Evet, eklendi Canan, hatırlattın. Bu kitap bir önceki baskıdan farklı. Burada çatışma çözümü ve arabuluculuk buluculuk eklendi. 11. bölüm daha önce yoktu ve Türkçe, İngilizcesi de gözden geçirildi. Şiddetsiz iletişim Bir Yaşam Dili, Marshall Rosenberg'in kitabını. Evet, arabuluculuk demişken belki ondan da kısaca bahsedelim değil mi? Arabuluculuk buluculuk da bizim e, şiddet iletişimde <gülüyor> kullandığımız yöntemlerden biri. Hatta bununla ilgili e, eğitimler de oluyor. E, bu Ağustos'ta da yurt dışından e, Anet gelecek galiba. Anet Zupke ya. ve Bivet Alevi'nin eğitimi. Evet. Eğitim. E, bizim şidesli e, sayfalarımızı takip ederseniz ve oradan da ne zaman olacağını e, görürsünüz. İş yerlerinde çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda ailelerde, e, çiftler arasında e, de kullandığımız bir yöntem. Her iki tarafında ...ihtiyacını duyup birbirlerine e, duyurmaya çalıştığımız bir e, iletişim. Şiddetsiz evet. iletişimi nasıl yaşarız? Evet. Yani bir aramızda anlaşmazlık olduğu zaman... Evet. E, ...stratejilerin içinde birbirimizle bağlarımızı kopartmak yerine... ...birbirimizle kavga etmek yerine şiddetsiz iletişim... E, ...diğer ara yöntemlerinden farklı bir şey yapıyor... Diyor ki önce şiddetsiz iletişimle bağlantıyı nasıl kurarız? Birbirimizi nasıl duyar anlarız ihtiyaçlar bazında? Buraya hizmet ediyor. Ondan sonra e, birlikte bu ihtiyaçları karşılamak için ortak bir çözüm bulabilir miyiz? Ya da anlaşamadığımız konusunda anlaşabilir miyiz diye devam ediyor. Ara buluculuk eğitimi 10 e, günlük e, eğitim almış, şiddetsiz almış arkadaşlarımızı galiba davet ettiler ee, hakikaten her sene e, inşallah sunarlar geçen sene de sunmuşlardı Anet Zubke aynı zamanda onarıcı adalet çalışmaları da yapan e, benim çok ilham aldığım şidesi iletişim eğitmenlerinden biri Vivette zaten e, sürekli bahsediyoruz programlarda benim de Canan'ın da hocası hocası e, Şidesi iletişim, bir yaşam dili kitabı e, benim bildiğim kadarıyla şu an pek çok e, kitapçıda e, ben çok satanlarda görüyorum. E, çok mu satıyor bilmiyorum. Kitap okur yazarları arasında yaygın. Okunuyor demek bana daha evet. e, uygun bir değerlendirme gibi İlk geliyor. İlk başlarda böyle çok değildi ama sonra bayağı baskılar da arttığı için benim de hoşuma gidiyor. Devamlı resim çekip yolluyordum herkese <gülüyor> bizim <gülüyor> kitabımız var diye. Evet bir müzik arası verelim istersen. Devam etmeden önce diğer kitaplara. E, Mor ve Ötesinden Bir Derdim Var çalıyoruz. Bir Yaşam Dili Şidesiz iletişim Programı'nda Canan'la birlikte Türkçe'deki şidesiz iletişim kitaplarını konuşmaya devam ediyoruz. Canan ikinci yayınlanan kitap çatışma ortamında barış dili Marshall Rosenberg'in. Bu kitapla... Nasıl bir ilişkin var senin? Anlat bakalım. Ben onu çok rahat okuduğum bir kitap. Ee, açıkçası ben hep birinci kitapta zorlanmıştım ama sonra ikincisinde tekrar edit edildikten sonra daha rahat oldu. <gülüyor> Ve radyoda da tekrar tekrar okumak durumunda kaldık. Bu barış dili daha böyle kolay e, Marshall'ın bana göre böyle daha net geliyor yazdıkları. Evet şimdi çatışma ortamında barış dili kitabı da e, yine Marshall Rosenberg'e ait. E, çevirmenleri Vivet Alevi ve Canbal'dan. E, burada ben Maya kitabın e, yayın yönetmeni Tahir Malkoç'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kitabın ilk yayınlandığı dönemde ben e, birinci ya da ikinci yıllık eğitimimi alıyordum. Daha yeni başlamıştım şiddetsiz iletişim yolculuğuna. Tahir Bey ne kadar bu kitapla ilgilendiğini Kapak e, tasarımıyla ne kadar yakından e, takipleri olduğunu hatırlıyorum. E, yayın yönetmeni kitabın Tahir Malkoç. E, Editör kolektif diye yazılmış anladığım kadarıyla yine pek çok insanın emeği var burada. Mizamparş Mehmet Büyükturnan'ın kapakta Seda Şakar Korkmaz'ın benim sevdiğim bir kapaktır. E, Barış Güvercinleri. ...diye görürüm onları. Hep bu kitabının özelliği... ...yani marş, e, destil etişim bir yaşam dilim, dilinden... ...biraz farkı şu... E, ...gerçekten... E, ...Marshall Rosenberg'in... ...toplumsal dönüşüm için çabalarıyla ilgili... ...merakınız varsa... ...bu kitap e, size pek çok... E, ...hikayeyi, pek çok yaşanmış e, durumu anlamakta katkıda bulunabilir. İçinde Bir Yaşam dili Destil kitabındaki bazı e, dört adımla ilgili... E, ...ya da bazı destil iletişim uygulama pratikleriyle ilgili bilgiler de var. Ama benim bu kitapta en çok sevdiğim şey Canan, Hikayeleri marşalın. Yani savaşan aşiretler arasında ara buluculuk yapmak... Terörizm konusuna nasıl bakar şiddetsiz iletişim? Ee, okullarda nasıl uygulanır? Ondan sonra iş dünyasında nasıl çatışmaları dönüştürürüz? İnsanlar bir araya gelmek istemezse ne yaparız? Çetelerle nasıl çalıştım? Okullarda nasıl değişim yaratırız gibi ve sosyal kurumlar nasıl değiştirilebilir gibi konularda. Bizzat Marshall Rosenberg'in sahada yaptığı çalışmalar yani birebir buralara giderek nasıl yaptı, bu işlerin altından nasıl kalktı, kendisinin anlattığı şeyleri içeriyor. Benim başucu kitabım çalışma Ortamında Barış Dili. Çok çok seviyorum ee, ve benim için umut oluyor. Yani umutsuzluğa düştüğümde ne olacak bu dünyanın hali şarkısını içimde bir çakal söylemeye başladığında gerçekten çatışma ortamında barış dilinden açıp çeşitli bölümleri okumak çok katkıda bulunuyor bana. Eğer e, yabancı dile İngilizceye hakimseniz YouTube'da Marshall Rosenberg'in Future Vision videosunda birlikte izlemek. E, Destil iletişimin toplumsal dönüşüm niyetini anlamaya çok katkıda bulunabilir. Kitabının en son bölümü de senin en sevdiğin. Evet, şükran. şükran. <gülüyor> evet, aynı zamanda e, gene yani şiddet iletişimi e, si dört sene nedir, şiddet hakkında bilgiler var, ihtiyaçlar, temel duygular, onun da kitabın arkasında özet olarak vermiş. Bir de kocaman bir kaynakça var arkasında. Evet. Şükran şeyini açtım şimdi. Orada bir Marcel Proust'un bir lafı var. Çok hoşuma gidiyor. Onu okuyayım. Bizi mutlu eden insanlar için şükredelim. Onlar bizim ruhlarımızın çiçek açmasını sağlayan büyüleyici bahçıvanlardır. Bir daha okusana Canan. Ya. Bizi mutlu eden insanlar için şükredelim. Onlar bizim ruhlarımızın çiçek açmasını sağlayan... ...büyüleyici bahçıvanlardır. <gülüyor> Marcel Proust'da buradan şükran. <gülüyor> ay ay... Evet... <gülüyor> Üçüncü kitap, e, Türkçe'de yayınlanan yine Remzi Kitabevi'nin yayınladığı... ...ve bizim bu sezon Canan'la birlikte takip ettiğimiz... ...Sruart ve Victoria Kandil Hats'ın Saygılı Anne, Baba, Saygılı Çocuk kitabı. Bu kitaba da emek verenleri anmak istiyorum ama içeriğini zaten bir yayın dönemidir. <gülüyor> Anlattığımız için, sizin içinize sıkıntı vermemek için bir başka kitaba geçeceğiz. Türkçesi sevgili arkadaşlarımızdan Şirvan Akan'a ait... Çeviri danışmanlığını Bivet Alevi yapmış, yayına hazırlayan Ömer Erduran, son okumayı da benim e, uzun yıllardır özenine hayran olduğum arkadaşım Gizem Alavşapçı, kitabın içindeki çizimler kitabın özgün çizimlerinden alındı. Kapağı da Kerem Can Gümüştaş yapmış yine. Bu kitapla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bu yayın dönemi yaptığımız programlarda neredeyse her bölümünü konuştuk Canan'a oradan bakabilirsiniz. Evet bir de Şevkatli Şimdi ona Heh, gelelim. Ona gelelim. Evet. Bu da enteresan ee, bir kitap. Çok. Dör, şimdi Türkçe'de şu an yani hakikaten duygulanmaya başladım. Epey emek var burada. Üç tane kitabı andık. Dördüncüsü, Başka Bir Okul Mümkün'ün yayınladığı Şefkatli Sınıf İlişki Temelli Öğretmenlik ve Öğrenme adlı kitap. Bu başka bir okul mümkün bizim pek çok alanda işbirliği yaptığımız bir dernek... Okulları var. Ee, onlar şidesi iletişime çok gönül verdiler. Yayılmasına çok katkıda bulundular öğretmenler aracılığıyla. Ee, Vivet Alevi de e, onlara çok uzun zamandır e, her yıl neredeyse öğretmen eğitimleri verdi. E, şefkatli e, sınıf nasıl olur? konusunda yazılmış bir kitap. Bu da yine Surah Hart'ın kitabı. Evet, bu kitabı ulaşmak için dernekten galiba derneğe yazıyorsunuz. Onlar onlar sizi yönlendiriyor. Evet, başka bir okul mümkün.net e, sayfasına girerseniz hı hı. yani başka bir okul bütün bilgileri alabilirsiniz. Bu kitabın Türkçe'si de Bediz Gürel'e sevgili arkadaşımız Bediz Gürel'e ait. Ve şimdi bunlar, na na na na. Evet, bunlar <gülüyor> dört tane e, şu an e, bulabileceğiniz, ulaşabileceğiniz kitaplar. E, çok yakın zamanda belki biz bu programı yayınladığımızda e, yayınlanmış dahi olabilir. E, yeni bir kitap geliyor. Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabı. Ben zaten adına mestim bu kitabın. Ben de adama. <gülüyor> <Gülüyor> Kelly Bryson'la ilgili neler söylemek ister Saca'dan Valla benim böyle gözümde adamın kafasında böyle bir bandanalı bir resmi var <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok şey hoş birçok youtube şeyini izlemişimdir Zaten kitabın adı yeter ben ...diyorum, sana veriyorum topu. Kibar olma, gerçek ol. Evet. Ee, bu kitapla ilgili daha detaylı bilgi veririz. Bu kitap çok anonim neredeyse yani anonim değil de kolektif emekten çıkmış bir kitap. Ee, ben şu an şu kadarını söyleyebilirim. Kitabın çeviri çalışmaları benim bildiğim 2015'te de vardı... Yani çevirisini söylüyorsun. Kelly Bryson'ı yazmış. Kelly Bryson yazmış Mesela, yıllar önce. Evet. Ondan sonra bu kitap keşfedilmiş. Zannediyorum sen getiriyorsun yurt dışından. Ben e, bana evet ben getiriyorum. Evet soruyor kimde var diye vete yolluyorum. Ondan sonra evet başlıyor zaten şey. Evet bivet bu Kelly Bryson'ın kitabını sorunca Canan almış o kitabı zamanda gelmiş. Ee, vivet alıyor ondan sonra bunu kime çevirttirir mi? Bana diyordu. da galiba diye aldı hatırlamıyorum yani öyle bir hikaye. Judy Saruhan'dan <gülüyor> söz ediyorsun. Şimdi bizim topluluğun işleri biraz ağır ilerler ama sonunda güzel olur. Ee, kaç senesi olduğunu hatırlıyorum musun Cahada? Evet. 2013 falan mı Herhalde acaba? Herhalde o civarlarda. Bizim yıllık eğitimden önce mi? Yok. Yani 2013-2014'lerde. O zaman 2013-2014'te başlıyor ve bu kitaba çok fazla insanın eli değdi. Yani kitabı tekrar tanıttığımızda ben Künyeden de okurum şu an önümde değil ama henüz yayınlanmadı. Çünkü biz bu programı yaparken çok yakında çıkacak. Bu sinemada diyeyim. Ee, mesela ben isim isim saymak istemiyorum. Ee, en az 15 kişinin eli değdi. Ee, kitaptan çok kısa bir bölüm okuyayım. Bir tadı geçsin ondan sonra kapatalım programı. Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabında Empatiyle Mest Olmak başlığı altında diyor ki Biriyle empati kurduğumda Onun kendi içinde keşfe çıkmış yelkenlisinin yelkenini dolduran Güçlü ve nazik bir rüzgar olurum. Tıpkı rüzgar gibi benim de teknenin rotası üzerinde bir denetimim olmaz. Bu rota teknenin kaptanına yani o anı birlikte yaşadığım insana bağlıdır. Onu yönetmeye değil, sadece tam da o anda o kişinin bulunduğu nokta ile bağlantı kurmaya çalışırım. Geçmişle ya da gelecekle ilgili fikirler ya da düşünceler sunmam. Kendi düşüncelerimi ortaya koymam. Bu yolculukta ne yöne gittiğimiz konusunda bir tercihim olmaz. Bu tercih sadece kaptanın kalbine ve seçimine bağlıdır. O anda orada oluşumun amacı bağ kurmaktır. Bir şeyleri düzeltmek değil. İstikrarlı o anda var olan bir alizeyimdir. Sabırsız ve sert bir Bora değil. Sevgili rüzgar. Danım diye başlıyor başka bir şiire geçiyor. Mest oldum <gülüyor> Evet daha pek çok şey var. Bu kitabın beni en eğlendiren tarafıysa Kelly Bryson'ın dili çok oyuncu. Çok fazla mizah ihtiyacım karşılandı çevirirken en son çevirirken 15. çevirmen filanım <Gülüyor> böyle şiddet iletişim kitapları daha da artacak sırada Liv Larsen'ın kitapları var Marshall Rosenberg'in yeni kitapları var. Ne diyelim, bolluk olsun, bol bol okuyalım. <gülüyor> i̇ki bir topluluğumuz, iki topluluğumuz, ıı, şu destil iletişimi yayıyor derken, kapatalım mı programı? Evet, iyi hafta sonları. İyi hafta olur. sonları.